Bak seni bir kadermeden halk etti. Hevellezi enşaeküm ve ceallekümü sem'a. Evvela seni işitici kıldı. İşitmek ne kadar büyük nimet. Eğer işitmeseydin konuşamazdın. Dilsizlerin dili yok değil. Sağır oldukları için konuşamazlar. Hemenâ işitmek. O ilmeleki ona da işaret var. Hevellezi enşaeküm ve ceallekümü sem'a. Sizi işitici kıldı. Vel ebşara sonra yürücü kıldı. Sonra aynen yapıyor. Sonra vel efide